Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Talak. 22.67 i̇bn Ömer'den. O karısını haizde iken boşamıştı da babası Hazreti Ömer bunu aleyhissalatü vesselam'a bildirmişti. Aleyhissalatü vesselam ona karısına dönmesini ve onu temizleninceye sonra tekrar hayız oluncaya sonra tekrar temizleninceye kadar karısı olarak yanında tutmasını emredi. Ondan sonra dilerse onu tutar Dilerse kendisine dokunmadan önce onu boşar. İşte kadınlar boşanılırken Allah'ın gözetilmesini emrettiği iddet budur. 2268 İbn Ömer'den. Hazreti Ömer İbn Ömer karısını boşadığında bunu Ali sallı ve söyledi. O da ona emretti karısına dönsün. Sonra karısı temiz iken onu boşasın buyurdu. 2269 İbn Abbas'tan. Hazreti Ömer'den. Ali sallallahu aleyhi Hafsa'yı ric'i talakla boşamış sonuna dönüp evliliğini devam ettirmişti. 2270 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve Hazreti Hafsa'yı ric'i talakla boşamış sonuna dönüp evliliğini devam ettirmişti. 2271 Amr bin Hazım'dan, o da dedesinden Ali sallallahu ve Yemenlilere Kur'an'a yalnız temiz olan dokunsun. Evlenmeden önce hiçbir talak gerçekleşmez. Satın alınmadan önce hiçbir köle azatı gerçekleşmez diye yazmıştı. 2272 Ayşe annemizden Rifa el-Kurayzi'nin karısı ve selam'ı yanında Ebu Bekir varken Halid bin Said İbn-i Asla kapıda kendisine izin verilmesini bekliyorken Ali sallatü vesselam'a gelip şöyle dedi Ya Resulallah ben Rafi'nin karısıydım Sonra o beni boşadı. Boşamasında üç talakla yaparak nikah bağlarını tamamen kesti. Ali sallatü vesselam "Rifa'ye dönmek mi istiyorsun?" "Hayır. Yeni kocan senin balcağından tatmadıkça, sen de onun balcağından tatmadıkça Rifa'yla yeniden evlenemezsin." O zaman Halit bin Said "Ebu Bekir görmüyor musun? Bu kadın Ali sallatü vesselam yanında açıkça, açıka ne söylüyor dedi. 2273 Ayşe annemizden. Kurayz an oğullarından bir adam olan Rifa karısını boşadı. Sonra da karısıyla Abdurrahman İbni Zebir evlendi. Derken bu kadın Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Ya Resulallah vallahi ondaki ancak elbisenin şu püskülü gibidir dedi. Aleyhisselatü Vesselam muhtemelen sen Rifa'ya dönmek istiyorsun. Hayır. Abdurrahman senin balcığından yani seninle cima etme lezzetinden tatmadıkça sen onun balcığından tatmadıkça bu olmaz buyurdu 2274 Mesut'tan Hz. Ayşe'ye kocanın evliliği sürdürmeyi veya boşanmayı karısının seçimine bırakmasının hükmünü bunun talak sayılıp sayılmayacağını sordum da o muhakkak ki aleyhissalatü vesselam evliliğimizi sürdürmeyi veya boşanmayı biz hanımlarının seçimine bırakmıştı peki bu talak mı olmuştu 2275 Sevban'dan Aleyhisselatü Vesselam hangi kadın boşamayı istemeyi geciktirici bir zorluk olmaksın kocasından kendisini veya kumasını boşanmasını isterse cennetin kokusu ona haram kılınır buyurdu. 2276 Amra'dan Sabit bin Kays bin Şemmas Habibe binti Tisey ile evlendi. Ama bu arada Aleyhisselatü Vesselam'ın vaktiyle komşusuyken Habibe ile evlenmeyi düşündüğünde zikretti. Sabit onu dövmüş. Bunun üzerine Habibe sabahın alaca karanlığında aleyhissalatü vesselamın kapısına dikilmiş. Aleyhissalatü vesselam da dışarı çıkınca bir insan karaltısı görüp kim o demiş. Habibe ben Habibe Binti Sehilim demiş. O zaman aleyhissalatü vesselam ne işin var buyurmuş. Habibe ne ben ne sabit artık bir araya gelemeyiz demiş. Derken sabit aleyhissalatü vesselama gelmiş. Aleyhissalatü vesselam da Ondan kendisine verdiğin şeyleri al ve onu serbest bırak buyurmuş. Habibe de Ya Resulallah, onun bana verdiği şeylerin hepsi yanımdadır demiş. Bunun üzerine sabit verdiği şeyler ondan almış. O da ailesinin yanında kalmış. 2277 Abdülmuttalip oğullarından bir adam olan Said'den. Bana Abdullah bin Ali bin Yezid bin Rukane bir hadis ulaştırdı. O zaman kendisine ait bir köydeydi. Bunun üzerine ona gelip bunu kendisine sordum da o şöyle dedi. Bana babam dedemden rivayet etti ki o karısını kesin olarak elbette boşamış. Sonra ve vesselam'a gelip bunu ona bildirmiş. O da bununla ne kastettin? O bir talak demiş. Aleyhissalatü vesselam vallahi mi buyurmuş? O vallahi demiş. Aleyhissalatü vesselam da o, o kastettiğin şeydir buyurmuş. 2278 Seleme bin Sahir el Beyza eden. Ben kadınlardan benden başkasının elde edemediği şeyi elde eden, onlarla çok cima yapan bir kişiydim. Bunun için Ramazan ayı girdiğinde gecemde karımla Cima gibi bir şey yapıp da bunun benimle sabahlayıncaya kadar devam etmesinden korktum. Bu sebeple de cimadan kaçınmak için Ramazan ayı geçinceye kadar geçerli olmak üzere zihar yaptım. Derken bir gece bir araba bana hizmet ediyorken onun bir şeyi bir yere açılı verir. O zaman ben onun üzerine atlamakla gecikmedim. Sabah olunca kavme gidip bunu onlara haber verdim ve haydi benimle beraber Resulullah'a yürüyün dedim. Onlar, "Hayır vallahi seninle beraber yürümeyiz. Biz hakkında Kur'an ayeti inmesinden ve hakkında lisalat ve utancı bizden ayrılmayacak olan bir söz gelmesinden korkuyoruz." Ham ki seni günahınla baş başa bırakacağız. Bunun üzerine tek başıma Ali ve Resulama gittim ve kendisine haberimi anlattım. O da Seleme sen bunu yaptın mı buyurdu. Ben bunu yaptım dedim. O yine Seleme sen bunu yaptın mı dedi. Ben bunu yaptım dedim. O yine Seleme sen bunu yaptın mı dedi. Ben bunu yaptım. İşte ben candan sabredeceğim. Hakkımda bana Allah'ın gösterdiği şekilde hüküm ver dedim. O zaman şu halde bir boyun yani bir köle azat et dedi. Ben de elimle boynumun üstüne vurup seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki şu boynumdan başka bir boyuna sahip değilim dedim. O halde peş peşe iki ay oruç tut dedi. Ben bana oruçta isabet eden günahtan başkası isabet etmedi dedim. ve selam öyleyse altmış yoksula bir ves kurma yedir dedi. Ben de seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki biz gerçekten bu gecemizi aç olarak geçirdik, hiçbir yiyeceğimiz yoktu dedim. Bunun üzerine, öyleyse Durayk oğullarından zekat memuruna git de o zekatı sana versin, sen de 60 yoksa yoksula bir ves yedir. Geri kalanı da sen aileni yedir dedi. Ben kabime gelip şöyle dedim: Sizin yanınızda darlık ve kötü görüş buldum. Ali sırat ve sünanın yanında ise genişlik ve güzel görüş buldum. Obana bana almam emretti. 2279 Fatıma Binti Kays'tan Kocası kendisini 3 defa boşadı. Aleyhisselatü Vesselam kendisine ne nafaka ne de mesken hakkı koydu. 2280 Fatıma Binti Kays'tan Kocası kendisini 3 defa boşadı da Aleyhisselatü Vesselam kendisine amcasının oğlu İbni Ümmü mektubun yanında iddet beklemesini emretti. 2281 Hz. Ömer'den Biz Rabbimiz'in kitabı ile Peygamber'in sünnetini bir kadının sözüyle bırakmayız. Üç defa boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı vardır. 2282 Hz. Ömer'den yine aynı. 2283 yine aynı. 2284 Ebu Seleme'den O yani Ebu Seleme ve İbn Abbas Ebu Hureyla'nın yanında bir araya gelmiş ve erkeğin karısı sağ iken ölüp de Ölümünden birkaç gece sonra karısının doğum yapma meselesini söz konusu etmişlerdi. İbn Abbas, böyle bir kadının iddetinin bitip yeniden evlenmesini helal olması, gebe kadınla kocası ölmüş kadının iddet müddetlerinin sonuncusunda olur demiş. Ebu Seleme ise doğurunca helal olmuş demektir demiş. Ve böylece bu konuda aralarında tartışma yapmışlar. Sonra Ebu Hureyre Ebu Seleme'yi kast ederek, ben yeğenimle beraberim demiş. Bunun üzerine İbn Abbas'ın azaltısı Kureyb'i, bu meseleyi sorması için Ümmü Seleme'ye göndermişler. O da ona gelip Hazreti Ümmü de bildirmiş ki Sübeyye bintül Haris'in kocası ölmüştü de o onun ölümünden birkaç gece sonra doğum yaptı. O zaman Abdü Daroğulları'ndan Ebu Senabil künyeli bir adam ona evlenme teklifinde bulundu ve kendisine evlenmesini helal olduğu haber verdi. Subeya da başkasıyla evlenmek istedi. Bu sefer Ebu Senabil ona sen evlenemezsin çünkü senin evlenme henüz helal olmadı dedi. Bunun üzerine Sübaya bunu Ali Selat ve Resulama bildirdi. O ona evlenmesini emretti. 2285 Ümmü Selemeden yine aynı 2286 Ebu Sena bilden. Yine aynı. 2287 yine aynı. 2288 Ayşe annemizden Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadına kocasından başka hiç kimse için üç günden fazla yas tutması helal olmaz. 2289 Ümmü Habibe binti Ebu Sufyan'dan onun yani Hazreti Ümmü Habibe'nin bir kardeşi ölmüştü de o zaferan sarılına yönelik onu eline sürmeye başladı ve şöyle dedi Aleyhissalatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadına hiç kimse için üç günden fazla yaz tutması helal olmaz. Kocası için hariç çünkü onun için dört ay on gün yaz tutar buyurdu. 2290 yine aynı. 2291 Ümmatiyeden. Aleyhissalatü Vesselam kadın hiç kimse için üç günden fazla yaz tutmaz. Kocası için hariç. Çünkü o onun için dört ay on gün yaz tutar. Ve bu esnada Yemen'in kısmen boyalı asp kumaşından yapılmış elbise hariç, süs sayılacak boyalı elbise giymez, sürme çekmez ve güzel koku sürünmez. Yalnız temizlenmesine yakın hayzından gusül yaptığında biraz toparlak otu kusti arabi ve tırnak buhuru esvar sürünebilir. 2292 El Fıraya Bint-i Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam'dan Ailesinin yanına dönmesi için kendisine izin vermesini istedi. Çünkü kocam kaçmış olan bazı kölelerin peşinden aramaya çıktı. Derken o onlara kavuşmuş. Ama kaddim tarafına geldiğinde onlar onu öldürmüşler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam iddet için takdir edilen hüküm süresinin sonuna ulaşıncaya kadar evinde kaldırmış. El Furaya sözüne şöyle devam etmiş. Ben de o beni gerçekten ne sahip olduğum bir evde ne de bir nafaka ile bıraktı dedim. Aleyhisselatü Vesselam iddet için takdir edilen hüküm surenin sonuna ulaşıncaya kadar evinde kaldı dedi. O da evinde 4 ay 10 gün iddet bekledi. Sonra Osman halife olduğunda bana birini gönderip bunu sormuştu. Ben de kendisine bunu bildirmiştim de o buna uymuş ve bununla hüküm vermişti. 2293 Cabir'den teyzem boşanılmıştı derken hurma ağaçlarının kesim işlerini yapmayı istemişti. Bir adam kendisine senin dışarı çıkmaya hakkım yok demiş. Teyzem de bunu Ali ve Sırama gelip bunu ona bildirdim. O da çıkıp hurma ağaçlarının kesim işlerini yap Zira belki sen tasattukta bulunur ve iyilik yaparsın buyurmuş. 2294 Ayşe annemizden o berreyi satın almak istemişti de onun efendileri velasının kendilerinde kalmasını şart koşmak istemişlerdi. O da bunu Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmiş. Aleyhisselatü Vesselam da onu satın al. Çünkü vela ancak azat edenin hakkıdır buyurdu. Bunun üzerine o onu satın alıp azat etti. Aleyhisselatü Vesselam ise onu kocasıyla ki o hür biriydi. Evliliklerini sürdürüp sürdürmeme konusunda muhayyer bıraktı. Ayrıca Aleyhisselatü Vesselam'a et getirildi de o nereden geldi dedi. Beliriye sadaka dendi. Bunun üzerine o bu onun için bir sadaka bizim için bir hediyedir buyurdu 2295 Ayşe annemizden ve Vesselam bir gün yanıma girdi ben de kendisine bir içecek sundum o size ait ocağa asılmış bir çömlek görmedin mi dedi ben ya Resulullah bu beririye sadaka olarak verildi onun da bize hediye ettiği ettir siz ise zekat sadaka malı yemezsiniz cevabını verdim o zaman aleyhissalatü vesselam o ona sadaka bize hediyedir buyurdu. Ve ondan alıp yedi. Onun yani Berire'nin kocası vardı. Derken o azat olunca onunla evliliklerini sürdürüp sürdürmemek konusunda muhayyer bırakıldı. 2296 Ayşe annemizden Berire'yi Ayşe azat ettiğinde onun kocası köleydi. O zaman Ali sallāhu onu, yani Berireyi, onunla evliliklerini sürdürmeye teşvik etmeye başladı. O da Ali sallāhu benim ondan ayrılmaya hakkım yok mu? dedi. Ali sallāhu evet, buna hakkım var dedi. O da öyleyse ben muhakkak ki ondan ayrıldım dedi. 2297 İbn Abbas'tan yine aynı. 2298 Ebu Meymune Süleyman'dan. Ben Ebu Hüreyre'nin yanındaydım. Derken ona bir kadın gelip, muhakkak ki kocam çocuğumu benden alıp götürmek istiyor dedi. Bunun üzerine Ebu Hüreyre, ben bir gün Aleyhissalatü Vesselam'ın yanındaydım. Derken ona bir kadın çıka geldi ve şöyle dedi. Muhakkak ki kocam çocuğumu götürmek istiyor. Halbuki o bana faydalı olmaya, bana Ebu İnebe kuyusundan su vermeye başladı. O zaman Aleyhissalatü Vesselam kura çekin dedi. Bunda şüpheye düşen sonra kocası gelip çocuğum hakkında benimle kim münakaşa ediyor dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam da ey olan bu babandır bu da annen. Haydi onlardan hangisini dilersen elini tut dedi. Çocuk da annesinin elini tuttu. Annesi de onu alıp götürdü. 2299 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam Kadın köle için iki boşanma hakkı vardır. Onun iddet bekleme suresi de iki ayırızdır. 2300 Ebu Ali Aleyhisselatü Vesselam Hiçbir gebe esir kadınla doğumunu yapıncaya kadar hiçbir gebe ka olmayan esir kadınla bir defa hayız oluncaya kadar cins münasebet yapılmayacaktır. Buyurmuş.